Bismillah ve ve salatu ve selamu ve Kardeşlerim, bacılarım elime bir risale geçti. Bu risaleyi Şeyha Ebbihmeş isimli bir bayan yazar hazırlamış. Bu risalenin içeriği ise kötü alışkanlığı olan kocanızı nasıl ikna edersiniz? Onunla ilgili nasıl yöntemler denemeniz gerekir? Hangi üslublarla olaya yaklaşmalısınız? Bunu yaparken... Kendi gözlemleri, değerlendirmelerinin yanında kitaba, risaleye değer katan önemli bir husus ise 6 tane ayrı hanımdan, kocasında gördüğü 6 ayrı sorunu düzeltme hikayelerini dinlemiş, bu hikayeleri özetlemiş, aktarmış ve sonra da bu ayet hikayeler üzerinde nasıl ders alabiliriz, bunu kendi hayatımıza nasıl tatbik edebiliriz kendi görüşlerini aktarmış. Ondan sonra da sorun olunca nasıl davranmalı? Sakınılmaz gereken hususlar nelerdir? Ve mutlu bir evlilik hayatı için hanımlara masyatlar diye bir kadının kaleminden çıkan bir risale. Bu risale. Allah Azze ve Celle'den temenni ediyor. İstiyoruz ki bu risaleyi Rabbimiz biz okuyanlara ve dinleyenlere faydalı kılsın ve rızasına uygun işlere bizleri muvaffak kılsın, başarılı kılsın. Şüphesiz Bizden gayret, başarı, mahfuk etmesi Allah'tandır. Diyor ki bu bacamız, hanım kardeşimiz, giriş bölümünde namaz kılmayan veya sakallarını kesen, müzik dinleyen, magazin programlarını izleyen, küfürbaz, asabi, cimri gibi bir kocanız var mı? Ve siz onun değişip düzelmesini temenni mi ediyorsunuz? Derinden bir özlem ve hasretle, Hocam etkileyip onu nasıl değiştirebilirim diye mi soruyorsunuz? Bu halde bu kitabı okuyun, bu sözlere kulak verin. Kadın erkeğine karşı başa kalkıp yüklenmesin diye onun kafasından, başından yaratılmadı. Ve yine erkek onu küçümsemesin diye erkeğin ayağından da yaratılmadı. Aksine erkeğin sol kaburga kemiğinden yaratıldı ki daima onun kanatları altında ve kalbine yakın kalsın. Erkeği, kocası onu sevsin, o da erkeğini sevsin. Kadının şefkati, dişiliği, inceliği ve içliliği, suyun derinliklerinin sert kayayı erittiği gibi erkeğin düşünce ve tutumlarını eriten tek güzel kaynaktır. Kadın ve dişilik demek yumuşak başlılık demektir. Erkeği etkileyen kadın, yumuşak başlı, sakin, zarif, içli ve daima erkeğine itaat ettiğini, erkeğinin arzularına önem verdiğini, ve ona kendinden daha itaatkar olduğunu hissettiren kadındır. Erkeği etkileyen kadın yumuşak başlı, sakin, zarif, içli ve daima erkeğini itaat ettiğini, erkeğin arzularına değer verdiğini ve ona kendinden daha itaatkar olduğunu hissettiren kadındır. İşte o zaman erkek kalbini, aklını ve kabiliyetini, malını ve istikbalini tamamını kadınına açar başıdır. Bu kitabı hazırlamadaki gayesi olarak ise şunları zikretmekte. Problemli evliliği olan kadınlara bir teselli ve rahatlatma verecektir bu kitap. Kocasının durumundan dolayı ümitsizliğe kapılan kimselere teşvik edecek ve cesaret verecektir. Onlar azme yönlendirecektir. Aynı zamanda kocalarıyla birlikte güzel anlar yaşamak, hayatlarını güzellikle doldurmak özlemine tutuşan bayanların kalplerine ümit tohumları ekecektir diyor. Sözüne devamla diyor ki: "Ey bacım, kocasıyla sorunlar yaşayan veya kocasında sevmediği şeyler bulunan ey bacım, sen bu usta yalnız değilsin." Çünkü toplumumuzda evliliklerin %80'ine yakını çok büyük bir oran %80'ine yakını mevcut duruma karşı idareci bir zihniyet ve sabır anlayışı üzerine devam ettirilmektedir. Gerçekten korkunç bir oran. %80'lik durum mevcut Boşnut tolunmayan rahatsız durum neyse onu idare etme ve ona karşı sabırlı olma üzere devam ettirilmekte yuvalar. Eşlerin arasında çoğunlukla tam bir uyum yoktur. Eğer kendilerine vazgeçmek gibi bir tercih hakkı tanınsa birçok kişi, kadın erkek birçok kişi şu anda yaşamını paylaşmakta olduğu kişiyi iş olarak tercih etmeyecektir. Etrafınızda bulunan birçok aile siz hissetseniz de hissetmeseniz de. Onlar kendilerini maskeleyip olduklarından başka görünmeye çalışırsalar da sizin problemlerinize benzer problemler yaşamaktadırlar. Evlilik hayatında problem yaşamak doğaldır. Hiçbir evlilik eşlerin birbirlerine sevgileri, saygıları ve dindarlıkların yönleri ne kadar çok olsa da problemsiz olamaz. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile evlilik hayatında problemlere maruz kalmıştır. Düşün ki bu evliliğin bir tarafında Allah'ın en sevgili ve değerli peygamberi. Diğer tarafında ise cennette bulunan eşleri bulunmaktadır. Sahih hadis kaynaklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımları bir gün toplanıp ondan evlerini güzelleştirmesini ve arttırmalarını istemişlerdir ve bu kitaplarımızda bulunmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu istekler karşısında yapacak bir şey bulamamış ve eşlerine tercih seçeneği sunan Ahzab suresi 28. ayet inene kadar tam bir ay olmak üzere onlardan uzaklaşmıştır. allah Teala bu olay üzerine şöyle bir ayet indirmiştir. Ey Nebi eşlerine şöyle söyle. Eğer dünya hayatını ve süslerini istiyorsanız gelin size bağışta bulunayım. Ne güzellikle salıvereyim. Bu olayın devamı kitapta zikredilmemekte. Ancak biliyoruz ki peygamberimizin değerli eşleri, değerli annelerimiz. Hepsi Peygamberimizi ve ahiret hayatını tercih ederek kendi dünya ve istiklalına vazgeçmişler ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la devam etmişlerdir. Kardeşlerim asıl problem evlilik hayatında problemlerin olması değildir. Aksine var olan problemin çözümünde şu iki noktaya gereken ehemmiyetin önemin verilmemesidir. Bu iki noktadan birincisi problemlerimizi halletmekte sergileyebileceğimiz olumlu tavır nasıl olmalı? İkincisi, problemlerimizi hayatımızın ve yuvamızın mutluluğu üzerinde olumsuz izler bırakmadan halletmemiz nasıl mümkün olabilir? Ümitsizce şöyle diyebilir bir Müslüman, ben eğitimli birisi değilim veya yüksek öğrenim görmedim veya bu hususta uzman değilim veya kuvvetli bir şahsiyetim yok veya kocaman karşı güzel muamele sergileyecek ve tatlı bir dille konuşacak yapıya sahip değilim. Veya etkileyici bir güzelliğim yok. Evet kardeşlerim, kocanızı düzeltme imkanının bulunmadığına dair kafanızda bunlara benzer engel olarak telakki ettiğiniz daha birçok husus olabilir. Ancak eğitimli olanımızda olmayanımızda güçlü bir şahsiyete sahip olanımız ya da zayıf olanımızda etkileyici bir güzelliğe sahip olanımız veya olmayanımızda Hepimizin kocasına değiştirme ve düzeltme imkanı vardır. Ancak bunun için şu şartlar göz önünde tutulmalıdır, diyor bu hanım bacımız. Göz önünde bulunması gereken şartlardan birincisi, onu değiştirme konusunda büyük bir azime ve zorluklarla baş eden kuvvetli bir iradeye sahip olmalıyız. Azim ve irade sahip olmalı. İkincisi, Önce değiştirmesini düşünüyoruz hususlarda kendimizin düzgün olduğundan emin olmalıyız. Değilsek bu hususlar düzeltmeliyiz. Nitekim Allah-u Teala Radu 11. ayette gerçek şu ki insanlar kendin hallerini değiştirmedikçe Allah onların durumlarını değiştirmez buyurmaktadır. Göz önünde bulunması gereken şartlardan üçüncüsü kendimizi yumuşak tavırlılığa, güzel ahlaka, sabretmeye, güler yüzlülüğe, affetmeye ve tahammülkar olmaya zorlamalıyız. Ve dördüncü şart süre ne kadar uzasa da ümitsizliğin kalbimize yerleşmesine izin vermemeliyiz ve inadına netice elde etmeye yoğunlaşmalıyız. Şimdi ne düşünüyorsun? Bu şartların zor ya da sadece bir kısım kadınların yapısına uygun olduğunu mu düşünüyorsun? Yoksa bu şartların etkileyici bir güzelliğe sahip olmak gibi insan iradesinin dışındaki şeylerle mi olacağını düşünüyorsun? Hayır asla. Allah bu kabiliyetleri bütün insanlar için kolaylaştırmıştır. Ve herkes belli bir ölçüde takvasının ve immetinin büyüklüğü ölçüsünde Allah'ın kendisi için kolaylaştırdığı kabiliyetlerden yararlanabilir. Kendine bakış açın ne olursa olsun, nasıl olursa olsun sen daima düşündüğünden daha büyüksün, daha değerlisin, daha beceriklisin. Sözünü devam ediyor ki bu hanım kardeşimiz, bacımız seni birazdan kendilerini ve akrabalarını bizzat tanıdığım ve onların ağızlarından kelime kelime dökülürken keyif duyarak dinlediğim, onların takdire şayan azimlerini, başarılarını, huzuru söke söke nasıl elde edilirken anlatan yaşam hikayeleriyle baş başa bırakacağım. Bütün bu yaşam hikayeleri içeriklerinin benzerlerinden dolayı birbirlerini desteklemekte ve hep bir ağızdan sana şöyle bir mesaj vermektedir. Başarının yolu tektir, azim ve çaba. Başarının yolu tektir. Bu tek olan başarının yolu da azim ve çabadır. Yaşam tecrübelerini aktaracağım bayan kardeşlerim benim bir yazar olduğumu ve onların tecrübelerinin daha büyük kitlelerin istifadesine sunulması için filanca dergide yazacağımı daha sonra da bir kitap halinde yayınlayacağımı öğrendiklerinde karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek bana ellerinden gelen yardım yaptılar. Benimle açık yüreklilikle konuştular. Bana ve size hayat sayfalarından zorluklarla gözyaşlarıyla, dertlerle, sabırlarla ve mücadeleyle dolu olan ama bunun neticesinde şimdi durulmuş bir kenara kaldırmış bir sayfa şeklinde hediye ettiler. Bu sayfayı azmin eli durmuştu. Yerine sevgi, karşılıklı saygı, birbirlerine karşı düşkünlük, uyum, rahat ve saadet dolu yeni bir sayfa açılmıştı. İtiraf etmeliyim ki, diyor bacımız, beni çok etkilediler. Ve ben de evlilik hayatımda bazı şeyleri yeniden düşünüp düzelttim. Bu yüzden siz de bunlardan yararlanın ve başkalarının da yararlanmasını sağlayın. Zira bir hadise geldiği üzere Allah'ın en sevdiği kul insanlara en çok faydası sokunan kundur. Bu tecrübelerin sahiplerine yani hikayesi anlatılacak bu bacılara ve bütün iştenliğiyle sizin bir ömür boyu mesut kalmanızı dileyen bu satırların yazarına ve hasreten onu dile getirecek Size aktarmaya çalışan bu sesin sahibine de dua etmeyi unutmayın. Bu ses kaydını sizlere ulaştıracağım kardeşler. Eğer temenni eder isterseniz talepte bulunursanız kitabın devamını da kısaksa aktarmaya devam edeceğim. Herhalde günlük 10 dakikalık üstüne yazacaktır.